İhsanın, tasfiye makamı. İhsanın Üçüncü Makamı Tasfiye Makamıdır. Bir mümin, kalbinin Cenab-ı Hakk'ın nazargahı olduğuna inansa, elbette kalbinden masivayı silip süpürür. Bundan sonra kendisini, Allah'ın tecellilerinden kalbini uzaklaştıracak bütün evham ve hayallerden temizler. Bu hal, galebe ede ede, insan isyanda ölü, Emirlerde diri olur. Birinciye fena, ikinciye beka denilir. Yani bir insan, ihsan derecelerine muvaffak olursa, nefsi arzularının hücumlarında kendisi ölü olur. Nasıl ki bir ölü hareket edemiyorsa, konuşamıyorsa, düşünemiyorsa, Allah'ın kalbe vermiş olduğu burhanla mümin günahlarda ölü olur, yapamaz, işleyemez. Buna fenafillah denilir. Nasıl ki bir genç, kuvvetli, sıhhatli, her şeyi yaparım diye inanıyorsa, Allah'ın emirlerine bir insan öylece kendini diri bilirse ve inanırsa, şüphesiz o bekabillah olmuştur. İşte bekabillah olmak budur. Eğer bunlarla beraber ibadetinin semerelerini görürse, ehli keşiftir. Görmezse, istikameti doğru olduğu münasebetiyle yine veli olmakta bir pay almıştır. Bu işte velayet makamıdır. Bu yol zikir yoludur. İleride izah olunur. Ye eyyetuhennefsü'l mutmainne irci'i ila rabbike radiyatan merdiyye fedkhuli fi ibadi wadhkhuli jannati. Ey sükûnete ermiş ruh. Emin ve mutmain olan ruh, Dön Rabbine. Sen, günahları terk etmekle ve ibadeti yapmakla, Görmüş olduğun Burhan'ın zevkleri ile ondan razı, O da, dünyada senin ibadetinin semeresini vermekle, Ve ahirette de senden razı olarak, Haydi gir kullarımın içine, gir cennetime. Emin ve sükunete ermiş olan ruh, nefs-i mutmainne makamıdır. Kalp nuru ile tam bir surette nurlanan, çirkin ve fena sıfatlardan kurtulan, güzel huylarla ahlaklanan ruh, sükunet makamında bulunur. Binaenaleyh, zikrullah ile mümin, mutmainne makamına ermiş, ruhu da sükunet bulmuş olur. Zira müminin nefsi, sebepler ve müsebbipler silsilesi içinde, ilerleye ilerleye, allah Teala'nın tayin etmiş olduğu makamlara yükselir. Onun marifeti önünde karar kılar. Ondan başkasından artık ihtiyaçsız olur. Buna mutmainne denildiği gibi radiyye makamı da denilir. Şöyle ki, nefs mutmainne de hakikate ermiş, bu sayede kendisinde hiçbir şüphe, tereddüt kalmamış olur. Demek şüpheden âri olan nefs mutmainnedir. Mutmainne derecesinde insanın kalbinde bir korku, bir endişe, sebeplerden bir tesir üzüntüsü kalmaz. Bu makama erenler öldükleri zaman melekler tarafından bu ayetle hitap olunur. Artık o da ölümünden hiç endişe etmeyerek sükunetle yine ruhunu Rahman'a teslim eder. Şüphesiz bir itikat, gösterişsiz ibadet mutmainne'den evvel nasip olmaz. Eğer inançta şüphe, ibadette riya kalmazsa nefs mutmainne olmuş demektir. Nefsin mutmainne olabilmesi için burada murakabenin keyfiyeti şöyle olmalıdır. Mümin bir insan hele hele âli tarikate intisap ettikten sonra ya taatte ya masiyette ya da mübahlarda devam eder. Salik eğer taatte ise kalbini ve nefsini kontrol altına alır, ve onu ihlasa davet eder. Yani illetsiz ve gayesiz ibadet etmeye nefsini alıştırır. Ayrıca zahiri azalarını da şeriatin emirleriyle edeplendirir ve afatlardan korur. Masiyette devam ediyorsa masiyette nefsini pişman olmaya ve tevbeye davet eder. Nefsini hayaya yani Allah'a ve kula karşı utanca alıştırır. Böylece nefsini bütün istek ve arzularından, hoşa gelmedik hareketlerden alıkoyar. Artık onun murakabesi bununla meşgul olmaktır. Eğer nefsi mübahlarda dalmış ise, nefsine şunu bildirir. Üzerinde ne kadar nimetler varsa, hepsi Allah Teala'nın mülküdür. Bil asıl değil, bil vekale bu nimetlerde tasarruf edersin. Öyleyse, veli nimetinin, ve müvekkilinin izni olmadığı yerlerde bunca nimetlerden faidelenemezsin der. Nefsi buna icabet etti ise artık gelen belalara tahammül gösterir. Haramlardan sakınır. Farz ve nafile ibadetlerini devam eder. İşte buna devam etmeye kemaliyle meşgul olmak murakebe olur. Elbette Allah Teala'nın daimi surette kendisini kontrol ettiğini bilen, Daima bununla meşgul olur. Geçen saatler hayırla geçmiş ise Elhamdülillah Şerde geçmiş ise estağfirullah diyerek gelecekte müvekkilinin yani Allah Azze ve Celle'nin emrine boyun eğmenin azimlenmesi murakebe olur. İmam Gazali diyor ki Eğer sen nefsini muhasebeye çekip ona günahları terk ettiremesen bu takdirde salih, kamil taat ve ibadetlerde çalışkan bir zatın sohbetinde bulun. Sözlerini dinle, yaptıklarına bilfiil fiil uy. Bu itibarla nakşibendiler, قَدَّسَ اللّٰهُ اَسْرَرَهُمْ Taat ve ibadetlerde muvaffak olmuş kamil bir zatın sohbetini, sözlerinin dinlenilmesini ve fiiline uyulmasını, hıyabında dahi üstadın üstaziyetini zihinde istihzar ederek daimi bir surette onunla meşgul olmayı tarikatlarında esas tayin ettiler. Rabıta bahsinde ayrıca bu husus izah edilecektir. Muhasebe için en elverişli yol da budur. Şayet buna imkan bulunmazsa, birçok ehli ilmin dedikleri gibi, vefat etmiş önceki evliyanın menkıbelerini okumak ve yaptıklarına uymak, insanı muhasebeye muvaffak kılar ve nefsi istek ve arzusundan alıkoyar.